İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzal Bey, merhaba. Merhaba Can, merhaba Selahattin. Nasıl her şey yolunda değil mi? Ee, ya değil, değil, <gülüyor> değil. Maalesef yani bu bir karikatür programı ama geçen hafta bir vefat haberiyle Mordillo'nun vefat haberiyle başlamıştık. Bu hafta yeni bir vefat e, haberi var maalesef. E, benimle Yaşıt yani neredeyse Yaşıt her iki doğumlu Alfred E. Newman Bu biz bir şey veriyor musunuz? karışım yapıyor mu? Çok fazla yapıyor. What Sizler me öyle. worry? Ne ben, ben, ben mi dertleneceğim? <gülüyor> Amerikanın ve dünyanın en çok satan dergisi nedir? E, kapağında o herkes tanıyor artık. Yani yelken kulaklı, böyle çilli, ayrık dişli, sırıtkan suratlı bu ünlü maskot vefat e, etti. E, ve acı çekişiyor e, sonbadan itibaren e, ...yayınını durduruyorlar Medin. Evet. Ee, ben üzgünüm çünkü... E, ...ne bileyim yani geçmişe özlem olarak bakmayalım ama... net dergisiyle Orta okula, e, başlamıştım. O yıllarda tanışmışım Hatta sevgili arkadaşım, o zaman çocukluk arkadaşım... ...Coccoen, e, o high school'a gidiyordu. İngilizce eğitimi görüyordu. Ben de Fransız okuluna. Orada Fransız Belçika ekolünden çizgi romanlara... Açığınaydım devamlı okurdum fakat esas benim gözüm yakın o net dergilerindeydi. İşte onun evine gittiğimde o biriktiriyordu onları. Çok hoş bir koleksiyonu vardı. Ee, zengin bir koleksiyon. Her sayısını alıyordu bir kere buluyordu bir şekilde. İşte onun evine gidiyor, dergileri karıştırır ve karikatürleri de sözlü olanları, balonlu olanları Jack'a mutlaka tercüme ettirir, anlattırırdım. Hatta geçen yıl Jack son kez. Gördüğümde e, CD'lerini elden çıkarmıştı o CD muhteşem CD koleksiyonunu. E, ne yaptın dergileri diye sordum MED Ne Onlar duruyor demişti. Onlar benim en kıymetli hazinem. Onları vermem demişti. <gülüyor> evet, evet. Don Martin'in de unutulmaz karikatürist Don Martin'in de uzun süre orada çizmişti. Ben de ortaokulda kişi, onları izliyordum evet. Çok kişiyi etkilemişlerdir. Sergio Aragones, Ali Afe. O meden kurucusu Highway Kurzman. Evet. E, hatta bir tanesi çok ilginçti. E, o Küba'dan 50'lerde göçmen olarak Amerika'ya gelmiş, e, tek bir kelime İngilizce bilmiyordu. Antonia Proyas Antonia şey mu? Yarattığı <gülüyor> o karakter vardı. Spy versus spy. Evet, casusa casus casus karşı. karşı, evet tabii. O Umut. soğuk savaş dönemine gönderme yapıyordu ve e, kahramanları da biri ak, biri kara. Böyle birbirlerine sürekli süikastler düzenliyorlardı ama karikatürlerde kesinlikle hiçbir konuşma balonu yoktu. Sadece öyle kabum bam bim diye ses efektleri olurdu. Antonio Neyse. <gülüyor> evet, evet. Madden sahipleri DC Comics grubu bunlar son bir adan itibaren derginin yayınına son vereceklerini duyururlar ve bu dergi bir zamanlar 2 milyonun üzerinde Abonesi satılan değil, abonesi bulunan bir dergindi. Evet, ben de ee, aboneydim vakti zamanında. <gülüyor> ben olamadım <şu gülüyor> zaman da. E, fakat e, güzel bir dergiydi. Bizde de iktibat ediliyordu. Bir, bir dönem iktibat edilmişti. Bu DC Comics'te biliyorsunuz Time Warner'a bağlı. Warner Bros'un bir alt kuruluşu. E, şeyi yayınlıyorlar işte Superman, e, Batman... İşte Wonder Woman falan gibi e, çizgi romanları. Ben Madden son 3 yılda yayınlanan kapaklarına şöyle hızlıca bir göz attım. 2017'de enteresandır hemen her kapakta e, bu maskotu Alfred Uniyuman'ın yanı sıra mutlaka bir Trump karikatürü var. Daha evet. sonra bu azalmış. Azalmış, giderek azalmış. Son 2019'da e, bir iki kapak var yine öyle. Sert kapaklar. E, fakat 2020'de de seçim var tabi malum. DC Comics bu dergiyi ne yapsın işte? Gelinen nokta bu. Her evet. şeyin bir başlangıcı var. Sonu da olacak. E, evet. bir, dergisine... bir de ufak şey nokta var yalnız. Don evet. Martin yeterince telif e, e, e, e, şeylerine, çalışanlarına iyi ücret ödemediği eşit, işe eşit ücret vermediği gerekçesiyle e, Mad dergisini terk etmişti vakti zamanında. Evet. Öyle de bir ufak pürüz. Ama bu e, karikatürcülerin kaderi galiba. Bilmiyorum evet. sadece Amerika'da değil. <gülüyor> Hep Evet. geldi. Evet. Şapat'ı hatırlatınca ben de şey yaptım. Evet. Onu da medyada çok severiz. İyidir ama yani Don Martini daha çok severiz. Yani karikatür yayınlamayı çok seviyor editörler. Fakat iş para ödemeye gelince yani en konu bir karikatür yani diyoruz <gülüyor> ki. <gülüyor> Öyle. Evet, aynen öyle. Sendikalı olan da karikatüristi Don Martine de buradan bir günaydın diyelim. Splotb. Evet, günaydın Don Martine karakterlerini. Ee, evet, bu hafta ilk duramız Hong Kong. Ee, bu Çin'in e, özel bölgesinde protestolar, isyanlar sürüyor. Ee, hafta içinde de Hong Kong parusu olaylar esnasında e, polisin göstericilere plastik mermi ve <gülüyor> e, gaz ile müdahalesi hakkında e, bağımsız bir soruşturma talep etti. E, hafta sonu da olmuş yine. E, evet ve devam bayağı, ediyor gösterilen evet, de. Evet devam ediyor. E, önemli ve baskı oluşturan konular hakkında halkla ilişki kurmayı reddetmek yasaların işleyişine aykırıdır demiş e, Hong Kong Barosu yetkilileri. Evet. Evet hükümetin de buna kulak vermesi gerektiğini belirtmişler. Bunun üzerinde e, İngiltere'de Times gazetesinin e, çok ünlü karikatürcusu Peter Brooks e, e, şimdi anlatmaya çalışacağım. Karikatürünü çizdi. E, karikatürde o ünlü Tankman fotoğrafına yine gönderme yapılıyor o sahneye. Hatırlanacağı gibi o Tankman e, Tank adam e, 1905 Haziran 1989'da Pekin'deki o Tiananmen meydanında tankların önünde tek başına durarak onları durdurmaya engellemeye çalışmıştı. Tam 30 evet. yıl önce ve bir evet. daha da e, akıbetinden haber alınamadığı gibi o sonradan son açıklanan şeylerde İngiliz, oradaki İngiliz Büyükelçisi'nin çok yıllar sonra açıklamasına göre 10 bine yakın insan öldürülmüş orada. O günler, evet. iki gün içinde falan. Evet, evet maalesef. Evet. Ee, daha geçtiğimiz günlerde bunun anması vardı zaten. Evet. Ama Çinliler Şimdi, hatırlamıyorlarmış hiç, bilmiyorlar. Çinliler e, bu işlerle ilgilenmiyorlar. Evet, evet. Ne, ee, ne olmuştu, bir şey olmuş muydu filan demişler. <gülüyor> Şimdi Peter Brooks'un Brooks kalikatöründe de birebir aynı tablo var. E, şu farklaki, o fotoğraftaki o müçhul as, asinin ki muhtemelen o da katledilenler arasındaydı sonra da. Onun elinde naylon poşetler vardı. Yani belki yiyecek bir şeyler taşıyordu. Hmm. Bilemiyorum. Ama beyaz böyle bir naylon poşet vardı. iki elinde de naylon poşetler vardı. Burada beyaz gömleğiyle tankların önüne dikilen genç kişi ise çatık kaşlı ve elinde sadece bir evrak çantası var. Tipi Hong Kong yani. <gülüyor> evet. Ve en öndeki tankın tepesindeki kişi ise Çin devlet başkanı Xi Jinping, hmm. ee, o evrak çantalı, beyaz gömlekli, kızgın, genç, sol eliniş alet parmağında Xi Jinping'e doğru sağlıyor, sallayarak bir tehditte de bulunuyor. Yani tehdit bayağı. Bunun ciddi sonuçları olacaktır. Evet. evet, Peter Brooks'un bu karikatürü İngiltere'de yayınlandı ama yani Çin'de yayınlanabilir miydi? sanmıyorum. Olmaz olur mu? Bütün baş manşetlerde bu karikatür vardır Çin'de şimdi. <gülüyor> Tabii. Halkın ha, Gönlüğü gazetesinde. Çinliler karikatürü çok seviyorlar. Evet. Yani e, baya e, bu konuda e, çalışmaları var, yarışmalara topluca katılıyorlar falan. Yeter ki politik olmasın. Evet efendim. Yani siyasete bulaşmasın. Bunu istiyorsanız şimdi, e, Çin daha çok seviyorlar. <gülüyor> evet. İzher Bey, bunu istiyorsanız evet. Türkiye'nin Çin özel stratejisine, Çin stratejisine ekleyelim yani. Karikatürlerde de bir iş birliğine gidilip, aynı şekilde Türkiye'deki karikatürleri Çin pazarına sunma konusunda bir projeniz varsa isterseniz konuşabilirsiniz. Ee, ee, yok, Ticaret yok, Bakan canım. Ruhsat Bekcanlı. Yok canım, pişleniriz, pişleniriz. Lazım Ama Çin adam. stratejisi... Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> devam ee, Devam edelim, Amerika'ya geçelim. Ee, Trump karikatürleri hakikaten Basında her şeye rağmen e, ön planda e, hele ki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hatta içinde kutlanan e, o Trump'ın Donald Trump'ın hayaliyle gerçekleştirdiği nihayet tanklar ve uçaklar da yer aldı. E, müthiş bir törenle kutlandı. Ve Trump 70 yıl sonra Lincoln önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe de geçti. Ee, bu konuda o kadar çok karikatür yayınlandı ki hakikaten bunların tadına doyum olmuyor. Ee, ben anlatılmasının nispeten biraz daha kolay, Kal imzalı, Kevin ee, kalor Kalorik, e Kal e diye imza atıyor. Baltimore'da yayınlanan karikatürine yer verdim. Ona e onu anlatmak istiyorum. Kal e Trump'ı Amerikan deniz piyadelerinin ortasında çizmiş. Trump ellerindeki küçük eller hep küçük olarak çiziliyor biliyorsun. Evet. Trump'un ifadesi ise sert ve mağrur böyle. Adeta işte görüyorsunuz pozunda iki elini de iki yana açınca Trump önündeki tam o Amerikan piyadeleri, deniz piyadeleri, askerler silahları ile dört bir, silahlarını dört bir yana doğrultmuşlar. Arka sıradaki askerlerse bazı tabelalar taşıyorlar. Daha doğrusu bunlar e, Trump'ı gösteren büyük e, oklar, ışıklı işaret panoları. Soldakinde, Nesih burada diye yazıyor. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Trump'ı işaret, işaret ediyor. Ortadaki yani Trump'ın tam tepesindeki tabela, o da bir ok böyle, kurtarıcınız geldi diyor. Sağdaki tabela ise e, yine büyük bir e, kol şeklinde o da işaret e, lafası. Kolun ucundaki el açık, avucu bize bakıyor, bize dönük. E, kolun üzerinde de e, çok böyle rahatlatıcı bir ifade var. Yani, Görün, be be old and rejoice. Görün ve mutlu olun değil mi? Evet. İsa'nın gelişi gibi. Evet, aynen. E, zaten kalın da karikatürün altına düştüğü not şöyle. Önce 4 Temmuz'du şimdi de Christmas'ı yani Noel'i sahiplenmek istiyor. Evet. Noel'i mülk edinmek istiyor. <gülüyor> evet. E, mutlu noeller şimdiden Amerika'da. Mutlu noeller şimdiden erken bir Noel kutlaması yapalım <gülüyor> evet. Şimdi Kaltabi gazetesinde ne kadar kazacaklar bilmiyoruz ama e, Amerika'da hatta Kanada'da Trump'a bulaşanlar bir dil işlerinden onu veriyor. Net evet. işte kapandı falan e, bunları saymıyorum. E, bunlar en güzel yanı sanırım e, dün pazar günü e, T24 sitesinde yayınlanan bir karikatürle geldi. Çok basit bir karikatür bu anlatması da bir o kadar kolay. Fakat çizim e, müthiş usta işi bir çizim. E, usta işi deyince de anladır zaman değil mi? Tanora. Tanora. Evet e, çok şık bir şiiri mürekkebini onun şişesini e, resmetmiş. Kristal mi? ...kristal bir Çin'in mürekkebi ki... ...karikatürcülerin vazgeçilmez... E, ...çalışma araçlarından biridir... ...Siyah Çin'in mürekkebi... ...ve şişeti... E, ...ne kadar şık o kadar güzel... ...işte bu şişenin içindeki mürekkep... için e, şöyle bir uyarıda bulunuyor ...tam... ...şişede durduğu gibi durmaz... ...ben buna çok kıydım... ...evet... <gülüyor> <gülüyor> Yani bu yarı kimin için acaba? Karikatürcüler için mi? Editörler için mi? Yoksa onların konu mankenleri hani eleştiri oklarının hedefi olan politikacılar için mi? Bilmiyorum ama bir mürekkep gerçekten de şişkide durduğu gibi durmuyor. Belki de hepsi birdendir evet. Harika bir karikatür hakikaten. Evet. Ee, hele bu Amerikalı e, karikatürcü e, Benjamin Spistad. E, onun fırçısında hiç durmuyor. Şimdi e, bit makinamız var mı? Ben çünkü TÜFA Kadınlar Dünya Kupası'na e, değinmek istiyorum. Zaten. Evet. Ee, biz de söyledik zaten şampiyon. evet. <gülüyor> şimdi e, Amerika ile O'landa oynadılar ve e, Amerika maçı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. E, i̇yi ki de oldu. çünkü sonunu merak ediyorum. Ne olacak şimdi acaba? <gülüyor> e, Megan Rapinoe çıkacak mı? Beyaz eve gidecek mi? Gitmeyecek mi? Trump ne diyecek? Evet. Lapino ölçü yaklaşımları nedeniyle ABD Başkanı Trump'ı e, hedef almıştı ve gündeme oturmuştu. Sanırım artık bir daha asla milli maaş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim e, demişti. Ve götürmedi dünkü maçta da izledim. Evet. E, götürmedi. Eğer e, kupayı kazanırsak bu da dilemek lazım. Bip. Evet. Eve gitmeyeceğim. Beyaz eve gitmeyeceğim. ifadeleri. kullanarak. Erken kurarak. mi bekledim? <gülüyor> ee, yani ben şaşırdım. Alışkın değil. Prova yapmadık ya. Evet. Ondan herhalde. Şimdi e, daha dikkatli olacağız herhalde. Evet. Çünkü karikatür anlatmaya e, geçeceğim. Karikatürde Amerikan kadın futbol takımının iki as oyuncusunu yan yana kollarını kavuşturmuş olarak görüyoruz. Bu e, Lynch tadım karikatüründe. Solda takım kaptanı Megan Rapinoe. Sağda ise Alex Morgan var. Yan yana bunlar. Megan Alex'e diyor ki, Bip. Beyaz evine gitmeyeceğiz. Alex'te cevap veriyor. Hayır. Bip. Dünya kupası turneline gidiyoruz. Prosesinde <Gülüyor> <Gülüyor> <bilmiyorum>, bipçiler var aramızda. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, e, mü, mürekkebin bence bir suçu yok Sonuçta e, sanat hayatı taklit etmekten başka bir günah işlemiyor, i̇şlemiyor. Bence. <gülüyor> Evet aynen <gülüyor> öyle suç, suç insanların dilinde veya değil. <gülüyor> Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Ben teşekkür ediyorum iyi haftalar iyi. Hoşçakalın. hoşçakalın İzal Rozental ile haftanın karikatürleri